Hazreti Osman radıyallahu anh'dan da birkaç misal veririm. 644, 656, 12 senelik bir hilafeti var. Karışıklığın başladığı bir devir. Efendimizin Hazreti Osman'a çok ayrı bir muhabbeti. Kızı Rukiye'yi veriyor Efendimiz, Rukiye validemize. Rukiye validemiz vefat ediyor. Vefat edince Hazreti Osman radıyallahu bir matem başlıyor. Hep kenarlarda, izbelerde yalnız bir tefekkür halinde. Herhalde Hazreti Ebekir radıyallahu anı geliyor. Osman diyor ne bu halin diyor. Seni diyor evlendirelim diyor. O da diyor ki bana diyor Allah Resulü diyor kayınpeder olduktan sonra diyor ben kime bundan sonra kayınpeder diyebilirim diyor. Ben diyor Allah Resulünün kızını aldıktan sonra onun üzerine kime alabilirim diyor. Bunu efendimize bildiriyor. Ebu Bekir radıyallahu anh. o da diyor, çağırın diyor, Osman'ı gelsin diyor. Kızım diyor, Ümmü Gülsüm'ü de diyor, sana veriyorum diyor. Şayet üçüncü bir kızım olsa diyor, onu da yine sana veririm buyuruyor. Yani bu kadar bir Efendimizin Osman radıyallahu anh'ına bir muhabbeti, onun da o kadar ona bir muhabbeti. de bir elçi olarak akrabaları olduğu için Mekke'de Osman radıyallahu gönderdi. Osman radıyallahu gelmeyince bir endişe başladı. Acaba öldürüldü mü diye. Ve onun üzerine bir ı ridvan oldu. Ağaç altında bir bi'at etti sahibi. Allah Rasulü'nün gönlünde ne varsa ona biz bi'at ediyoruz dedi. Hatta o sırada, o bi'atta da Efendimiz elini elinin üstüne koydu. Bu dedi benim elim dedi. Bu da Osman'ın bir Osmanlı biat halindeyim dedi. O sırada Osman radıyallahu anha da sen dediler tavaf ettirler Kabe'yi. Sen serbestsin ama biz Muhammed'i sokmayız dediler. Osman adı yok dedi. Peygamberimin dedi kabul edilmediği bir yerde ben yokum dedi. Yani onların şey ya serbest bıraktığı bir tavafı reddetti. Ben dedi Hazreti Peygamberin kabul edilmediği bir yerde ben yokum dedi. Belli asıl, hep görür bunlar muhabbet zirveleri. Cenab-ı Hak bu muhabbetten o kadar çok gönlünü açtı ki, bir gün Enes radıyallahu anh kendisine geldi Osman radıyallahu Enes'in gözü gelirken yolda bir güzel bir kadına takılıyor. Girer girme Osman radıyallahu anh diyor ki, Enes diyor, senin diyor gözünden diyor zina akıyor diyor. Ya halife diyor, sana da vahi mi geliyor yoksa diyor. Vahi devam mı ediyor diyor. Yok diyor, vahi değil diyor. Bu diyor firasetttir diyor. Cenab-ı Hakk'ın bir mümine verdi, gönül yapısına göre bir incelik, bir firaset, bir ince anlayış, öteleri görme, öteleri sezebilme. Bu Ebu i Hazret'lerinde var. Bir genç abdest alıyor. Bak oğlum diyor şunları şun dikkat et diyor. Ya imam diyor nereden biliyorsun diyor? Benim öyle olduğumu diyor akan diyor, abdest suyunda görüyorum, buyuruyor. Bellası bunun hepsinin menşi kaynağı muhabbet oluyor. Allah Resulüne muhabbet, Cenab-ı Hakk'a muhabbet, daha öteye din kardeşlerine muhabbet, Halik Nazare, bütün mahlukata muhabbet. Yine onunla ilgili nasıl bir gönül yapısı, nasıl bir merhamet. Medine'de kuyuda sular acıydı. İşte bu yalnız hurmalıklar sulanırdı. Tabi içme suyu olarak da Acı bir suydu. Rume kuyusu vardı. Bu Rume kuyusu bir Yahudin'inde. Efendimiz bir mükafat verdi. Bu Rume kuyusunu kim alır dedi. Hazreti Osman'a talip oldu. Ya Resulallah ben alayım dedi. Ve yarımını satın aldı. Yarımını bir gün Müslümanlar gidip oradan su alıyordu. Bir gün öbürleri su şey yapıyordu, alıyordu. Fakat Müslümanlara kafi gelmeyince bir günlük su Hazreti Osman radıyallahu anh tamamını satın aldı. Ve bir rivayette de kendisi de bu kuyudan su almak için sıraya girdi. Nasıl bir ince idrak, bir cahile insanları nereden ne hale geliyor? Neyle geliyor? Allah Resulü'nün terbiyesiyle geliyor. Neyle geliyor? Kur'an talimatıyla geliyor. İşte bizlerde, bizlerde büyük bir ibret ne kadar Allah'ın verdiği bu kitabın kıymetini bileceğiz, ne kadar Allah'ın lütfettiği bu Peygamber'e bir minnet içinde, bir şükran içinde, bir muhabbet heyecanı içinde yaşayacağız. Cömertliklerine mümkün değil şey yapmamız bizim, anlamamız mümkün değil, izah etmemiz mümkün değil. Yine bir gün Osman radıyallahu anh geliyor, Şam'dan yüz deve kervanı geliyor, Yolda kesiyorlar kervanı, kıtlık var Medine'de. Bire yedi verelim, bize ver diyorlar. Eşyalarını. Bire yedi verelim, bir arpa tanesine yedi misini verelim, bize ver diyorlar. Yok diyor, vermem diyor, satmam diyor, ben diyor, daha yüksek verin diyor, fiyatı arttırın diyor. E, gücümüz yok diyorlar. Hatta Ebubekir Efendimiz'e gidip diyorlar ki, Osman diyor, kervanın geldi, bire yedi verdik, satmıyor bize. Daha çok kâr istiyor. Ebu Bekir Efendimiz tebessüm diyor, gelin diyor, beraber gidip soralım diyor. Gidiyorlar beraber Ebu Bekir Efendimiz de. Osman diyor, diye eşyanı diyor, çok fazla kar istiyormuşsun diyor. Evet ya halife diyor, Allah diyor yedi yüz misli veriyor diyor. Ben diyor Rabbime satıyorum bu kervanı diyor, bütün diyor, Medine fukarasını dağıtıyorum diyor. Bana dünyada üç şey sevdirildi buyuruyor. Açları doyurmak, çıplakları giydirmek, Kur'an okumak. Feyz kaynağı, ruhaniyet kaynağı. Yine üzerimden Allah'ın kitabını açıp okumadığım bir gün veya bir gecenin geçmesini istemiyorum, buyuruyor. Yine bir rivayette, bir gece makamında, bir rekatta Kur'an-ı Kerim'i hatmederek namazı ikmal etmiştir diye de bir rivayet var. Yani ne kadar bir lezzet içinde. Gündüzleri ekseri oruçla geçirdi, geceleri namazla geçirdi. Yardımcıların bir hukuna tecavüz etmemek için onları gece kaldırmazdı. Kendi suyunu kendisi hazırladı, kendi abdestini kendisi dökerek alırdı. Yine bir kölesine çağırıyor, ben diyor zamanında diyor, bir yanlışlık yaptım sana diyor. Senin diyor, kulağını çekmiştim diyor. Ne oldu, al diyor, şu kulağımı çek diyor. ''Yapma halife.'' diyor. ''Yok.'' diyor. ''Al, çek.'' diyor. ''Öbür tarafa kalmasın.'' diyor. ''Tutunca yıkıyor.'' ''Hızlı çek.'' diyor. ''Ben senin kulağını hızlı çekmiştim.'' diyor. Hep Efendimiz'den akisi. Efendimiz de vefatına yakın topladı Eshab-ı Kiram'ı. Kendi şahsında bizlere misal olmak üzere Eshabım dedi, ''Kimin malını aldım, işte malım, kimin sırtını vurdun, işte sırtım gelsin vursun.'' Biz bu ahlaka, bu vicdana sahip olursak İslam'ın lezzetini daha iyi anlamaya çalışırız Cenab-ı Hak cümlemize. inşallah bu halden bir hisse nasip eyler. Nasıl yaşarsanız o şekilde ölürsünüz, o şekilde haşrolursun buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim aşığıydı. Kur'an-ı Kerim Altınus'a istinsa etti. Kur'an okurken şeyler geldi isyancılar. Hazreti Osman R.A. Kur'an okurken rahle başında hançerlediler. Kanı Kur'an-ı Kerim'in üzerine döküldü. Ve damlayan ayet Bakara suresinde Allah, kafi, Allah sana kafidir. Bakara suresi 137. ayet onlara karşı Allah sana kafidir. O ayeti okurken ve kan da bu ayetin üzerine damlıyor. Yine onun nasihatlarından. Gerçek mümin altı korku içinde olmalıdır diyor. Gerçek mümin altı korku içinde olmalıdır. Birincisi imanını zayi mi korkusu. İmanını kaybetme korkusu. Çünkü Cenab-ı ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Bir teminat vermiyor. Ancak Hicinsur'un son ayetinde yakın ölüm gelene kadar bir abdiyet bir kulluk içinde olmamızı Cenab-ı Hak arzu ediyor. Hep de talimatlar var. Yani siz Allah'ın diline yardım edin ki Allah size yardım etsin ve ayağınızı kaydırmasın. Müslümanlar olarak can verin ayet kelime. Ben de bunu endişesi içindeyim diyor. Peygamberlerinize kimin teminatı yok? Bir mümin daima bunun bir endişesi içinde olacak. Onun için bir mayın tarlasında gezer gibi her haline, her düşüncesine sahip olacak. İkincisi. Kıyamet günü kendisine rezil rüsvâ edeceğinin ortaya dökülmesi. Cenab-ı göğümüzün taddü sahbahra -e buyur. O gün yeryüzü üzerinde işlenenlere şahitlik edecek. Orada bir insanın çok mahrem işleri vardır. Onlar da ortaya çıkacak. Dünyada üç kişinin bilmesini istemiyoruz. Kıyamet bütün mahşer halkının üzerinde bir rezil olma var. İkinci endişem bu diyor. Tabi biz ne kadar inşallah setredersek, kardeşlerimizin hatalarını, Cenab-ı Hak inşallah bizim hatalarımıza kıyamet günü setreder. Üçüncüsü, amelinin şeytan tarafından boşa çıkarılması. Çünkü şeytanın, ben sıratı Allah'a giden yolun üzerine oturacağım, sağdan gireceğim, sorundan gireceğim, dünya süslü göstereceğim, amelleri boşa çıkaracağım. Yalnız muhlasine dokunamam diyor. Allah'ın ihlasını koruduğu kişilere. Demek ki daima, Riyadı, vesaireydi Gösterişte, şuydu, buydu İbadetlerinin Yalnız Allah rızası için olmasına dikkat etme Dördüncüsü Ölüm meleği, Ezrail'e randevu endişesi Herkesin bir randevusu var Ezrail'le Bu randevu meçhul bir saatte, kimse bilmiyor Bu, bu meçhul saati Ve bu meçhul saate hazırlıklı olma Allah'a korum Ağzımızdan bir şiddet, bir kötü söz çıkarken de Ezrail'le karşılaşabiliriz bir rahle başında da karşılaşabiliriz. Dördüncü dini ise, Ezrail'e randevu endişesi. Onun için sana yakın ölüm gelinceye kadar Rabbini ibadet et Cenab-ı Hak buyuruyor. Beşincisi, dünya ile mağrur olup ahiretten gafil kalma. Dünyevi apoletlere, dünyevi yıldızlara aldanma, ahiretin ikinci durumuna düşmesi. Altı çocuk çocuğuyla fazlaca mehkuyet alıp, Allah-u Teala'nın ibadetiyle, kulluğuyla, zikriyle yeteri kadar meşgul olamama. Sonra sonra yarın yarın derken hayatın bitmesin. Cenab-ı biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız biraz imtihan sebebidir. Büyük mükafat Allah katındadır buyuruluyor. Yine son olarak Kehf Suresi'nde Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam'ın macera alıp ibretli bir seyahati var. Orada toprağın altından bir hazine çıkıyor. İki itimi gömülü altınların arasından bir şey çıkıyor levha. Bu levhada da yedi tane ibretli bir öğüt var. Birincisi ölümü bilip de gülen kimseye şaşarım. İkinci dünyanın fani olduğunu bilip de ona rağbet eden kimseye şaşarım. Yani bu nefsine kullanan. Dünyayı rabeteceğiz. Allah için rabbi. Allah için kazanacağız. Allah için gücümüzü kuvvetini, Allah için bütün mahlukat bizden istifade görecek. Allah için hizmet ehli olacağız. Ve kendi nefsimiz için olmayacak. Dünyanın fani olduğunu bilip de kendi nefsi için rabet eden kimseye şaşarım. Üçüncü her şeyin kader ile tayin edildiğini bilip de elden çıkan üzülen kimseye şaşarım. Veren Allah, alan Allah. Vermesinde bir hikmet var, almasında bir hikmet var imtahandır diyor. Vermem imtahandır diyor. Kul sevinir diyor. Allah beni önemser der diyor. Azaltınız diyor. Beni önemsemedi der diyor Vel de. Demek ki her halimde bir şükür halinde olabilmek. Dördüncüsü hesaba tabi tutulacağını bildiği halde gelişi güzel mal toplayan kimse. Beşincisi cehennem ateşini bilip de günah işleyen kimse. Her günah işleme Cennetten uzaklaşma. Altı, yakınını bilip de Allah'a yakınını bilip de Allah'a kul olmayı, Allah'a yaklaşmayı bilip de ondan başkasını anan kimseye şaşarım. En çok kimi anacağız? En çok yardım kimden gelecek? Bunun farkında olabilmek. Yedincisi, cenneti yakini bilip de dünyada istirahat uman, bir de şeytanı düşman bildi adı ona itaat eden kimseye şaşırır. Velhasıl bu yedi talimatta da nefsin hakimiyeti gözüküyor. Onun için kat efla menzekka iç alemini temizleyen, yani kalbi Cenab-ı beraber olan, ayaktayken oturken yanları üzerindeyken, kurtuluş yalnız Cenab-ı beraber olmakta. Bu dünyada Allah'ın mülkünde yaşıyoruz. Bu dünyadan çıkacak, kaçacak bir yer yok. Kabirden kaçacak bir yer yok, kıyametten kaçacak bir yer yok. Cenab-ı Hak bir tek sığınacak, kaçacak yer bildiriyor. O da fefurru ilallah. Allah'a koşun, Allah'a sığının buyuruyor. Allah'a firar edin buyuruluyor.